Ağzı belli Allah'ı, Şeytanı Rajeem. Bismillahı Rahmanı Rahim. Ela hâmdulillahi lâzî haddâna l لقد جاءت رسول ربنا بلا حق صل على رسولنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد Güzeller güzeli, güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli, güzel peygamberine indirdiği ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın, güzel Kur'an'ın, güzel muhatapları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. do ki haftalardan beri dostlar diyorduk daha doğrusu rivayet ediyorduk rahmeti aşkı ve ilmi tüm kainata hissettirmek için gönderilen İslam dinini ihlasla samimiyetle en deruni hislerle kabul edip sıratımızda kim üzere yürürsek ancak o zaman bunları elde edeceğimizi anlatmaya bunları size rivayet etmeye gayret etmiştik. Şu ana kadar yaptığımız programlarımızda bunun özüne değinmeye çalışmış. Hayatımızda karşılaştığımız her şeyin ne olursa olsun Rabbimizin katında bir güzellik, bir yücelik, bir değer kazanmasının bu ne olursa olsun namaz da olabilir demiştik, bir yerden bir yere gitmek de olabilir demiştik, yemek içmek de olabilir demiştik. Bunların Allah katında bir değer kazanmasının, ancak niyetin salih bir şekilde samimiyetle onun için tutulmasıyla mümkün olacağından bahsetmiştik önceki derslerimizden önceki programlarımızdan özetle sizlere bir hatırlatma olsun için sunacak olursak demiştik ki meşhur olarak şu sözü sizlere rivayet etmiştik dinin direği olarak bize miracı olsun için sunulan namazın dahi. Niyet ettim Allah rızası için namaza diye kalp ile niyet edilmediği takdirde cimlas diye dönüşeceğinden. Niyet ettim Allah rızası için oruca denmeden ki orucun Allah katındaki çok ayrı bir özelliği vardır. Celle şanuhu. Bunun oruç olmayıp Perhiz olacağından Niyet ettim Allah rızası için Hacca diye gönülden Samimiyetle bütün iyilerimizle Bütün hücrelerimizle Hatta geçen seferde söylediğimiz gibi Elektronlarımızla Ondan da küçük ne varsa Hissedip Sadece ve sadece Allah rızası için Hacca denmedikten sonra Bunun da Hac olmayıp seyahatte dönüşeceğini sizlere büyüklerimizden rivayet ederek sunmaya çalışmıştık. Bununla ilgili sevgililer sevgilisi sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin eshabına ve eshabının önderliğinde bütün ümmetine sunmuş olduğu önceki kavimlerden ya da e, önceki peygamberlerden Bizlere anlatmış olduğu, bizlere sunmuş olduğu kısalları sizlerle paylaşmıştık. Bunu da peygamberi beyanlarla e, tefekkür açımızı biraz daha genişletmesi için sizlerle paylaşmıştık. Ve sıratı Kim üzere samimiyetle yola devam etmeden bahsetmiştik. Geniş iş olarak öyle bir deraya dalmaya gayret ettik ki beraberce daldıkça genişledi, daldıkça derinleşti ve bir müddet daha böyle bir açıklayalım elimizdeki notlar bitene kadar en azından bu konuda bir nevze de olsa biraz daha devam edelim bu ihlas konusuna, samimiyet konusuna, sadece Allah için olsun konusuna sadece Allah için yapmak konusuna, biraz daha devam edelim, biraz daha açarak devam edelim, sırati kimi, yani Rabbimizin en doğru yol olarak bizlere sunduğu peygamber efendimizin önderlik ve örneklik yaptığı bu nurlu sırat-ı müstakimi biraz daha açmaya devam ederek bu haftaki programımızda devam edelim dostlar. Demiştik ki dostlar unutmayalım ki sözümüzle, halimizle, aklımızla, kalbimizle talip olduğumuz yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve eshab-ı kiramın yoludur demiştik. Bu yolda bulunabilmemiz, bu yolda yaşayabilmemiz,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 Kur'an'a yönelerek yürümek. Bankların, bankaların, banklarında değil, minarelerin gölgesinde dinlenmek demiştik. Net bir çizgisi olmayanlar zikzaklardan kurtulamazlar dostlar. Yola çıkarken sabitelerinden vazgeçip sloganlarla yol alabileceklerini sananlar ''Sonuca gidemeden henüz yolun başındayken sapmaya yüz tutmuşlardır.'' demiştik. Ve devam edelim. Bu bahsetmiş olduğumuz seferin sonucunda, bu bahsetmiş olduğumuz sırat-ı müstakim yolculuğunun ucunda, seferin ucunda zafer, ganimet, şöhret varsa, var olanlar bilmelidirler ki bu bir iktidar yürüyüşü değil.'' İntikam yürüyüşü hiç değil İhtiras yürüyüşü kesinlikle değil Bu seferle kimilerini memnun etmek Bol alkış almak iltifat görmek Seferin dünyalık rantına Ram olmak amacına mı Tav alacağız Kesinlikle hayır Yola çıkarken Daha ilk adımda Niyet ve samimiyet sınavına Tabi olduğumuzu Umutabilir miyiz dostlar Sevgililer sevgilisi Alemlere rahmet olsun için gönderilen Ve rahmet olsun için onunla beraber tamamlanan Nur'un sahibi Buyurmuyorlar mı? Herkes hangi şey için hicret ederse Onun nasibi o şeydir Bu şekilde buyurmuyor mu dostlar bize Sevgililer sevgilisi sevgili efendimiz Nitekim Nişanlısının peşine düşen Mekke'den Medine'ye hicret edip onunla evlenene Ümmü Kays'ın muhaciri denmiştir dost. Ümmü Kays'ın muhaciri. Evet dostlar haklısınız. O kişi yine Allah rızası için hicret edenlerle beraber Mekke'den Medine'ye geçti. Aynı sıkıntıları çekti. Aynı şeyleri. Ama O'nun hicreti Allah'a, O'nun hicreti Resulullah'a değil, O'nun hicreti Ümmü Kaysaydı. Yürüyüşte marjinalleşmek korkusu, kitleselleşme coşkusu ile hak ile halk arasında mı gidip geleceğiz dostlar? Beraber yürüyeceğiz diye kimliğimizi kaybetmemiz, Etrafa eyvallah dememiz gerekmiyor dostlar. Çoğulculuk adına kimliksizleşmemiz istenmiyor bizden. Yollardaki yığınlar iştahlandırmasın bizi. Uydum kalabalığa hayat felsefesi ile yola düşenler aldatmasın. Niteliksiz kitlelerin cazibesine kapılıp yanlış adımlar atma gafletine duyarlı olmamız gerekiyor. Zira sefer ehlinin ilkesi İstikamet ve vahdettir, kesret kesinlikle değil. Yalnız da kalsak, kitlelerle sürüklenmeden istikamet üzere bir yürüyüşü sürdürebilmeliyiz dostlar. Zaten önemli olan yolun başında, ortasında ya da sonunda olmak değildir. Bazen istenen hak yolda olmaktır, bizden istenen kesinlikle ve kesinlikle. Nefesimiz nereye ne kadar yetiyorsa? karınca olup yola koyulmak var dostlar. Kabeye varıp, varmamak o başka. Herkes Kabeye varmayabilir. Etrafında tavaf etmeyebilir. Hacrı lesvede yüz sürmeyebilir ama bir insan bu yola girme aşkını taşıyorsa ve bunu dert edinmişse, sorunu çözmüş, hedefi yakalamış demektir dostlar. Koşarken mutlaka başarmak ve kazanmak için değil Böyle bir saplantı bizi hedeften koparabilir dostlar Çünkü başarı ve kazanç izafidir Esas olan yolda olmaktır İhlas ve istikameti bulmaktır Önemli olan yürüyüş sevdasının yürekleri sarsması Öyle ki bu sevda kimi zaman uykuları bölecek Kimi zaman kimi zaman da rüyalara girecek her yolcu yürüyüş hesapları yaparken Rabbani gözetim ve denetim altında bulunduğun gerçeğinden gaflet etmemesi lazım. Yol alırken mutlak bir görenin olduğunu, sinelerin gizlediği sırlara vakıf mutlak bir bilenin bulunduğunu, dağları bile yerinden oynatacak tuzaklara karşı mutlak bir kuryanın olduğunu tek hücreli canlıların bile yaşamını üstlenen mutlak bir rızık vericinin olduğunu hatırda tutarak, bilince bunu kazıyarak kendimizi yola hazırlamamız gerekiyor dostlar. Allah'a doğru yol alırken Allah'ı görüyormuşçasına adımlarını atacaksın diyor ya büyükler. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da, O Celle Celaluhu seni görüyor. İhsan ve ihlas ile yürümek. Çünkü her hareketimiz ilahi murakabe ve müşahade altında. Rabbani gözetim altında yol aldığımızı unutabilir miyiz dostlar? İşte bu duyarlılık, kaypaklık, yamukluk ve keyfilikleri yenmenin en isabetli çaresidir. Bu olmaksızın kaytarış ve katışların önünü almak mümkün olabilir mi dostlar? Atılan her adım hesaba tabi Yoldaki nefes bile Kayıt dışı hiçbir şey yok Dolayısıyla arazi olmak işi kitabına uydurmak Kiramen katibin karşısında Hiçbir anlam ifade etmiyor dostlar Bize şah damarımızdan Can damarımızdan Daha yakın olanın yakın takibi altındayız Yürüyen herkes şunu da bilir ki dostlar Herkes kendisi için yürür. Vekaleten yürümek yok, ısmarlamak yok, rezervasyon yok. Herkes kendisi için yürür. Ankebut suresinde, güzeller güzeli güzel Mevlamız, kim cihad ederse kendi nefsi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstavınidir buyuruyor. Yürüme sorumluluğumuzu kimseye ihale etme durumunda değiliz dostlar. Hiç kimse bir başkası adına yürüyemez. Her kul kendi adına, kendi hesabına yürüyecek dostlar. Çünkü hiç kimsenin bir başkasının günahını yüklenemeyeceği bir güne doğru yürüyeceğiz. Bu yürüyüş belli bir ırka, sınıfa, mezhebe, Gruba, cinse, renge, coğrafyaya, topluma tahsis edilmemiştir. Kul olan, ahdini bozmayan, her adam oğlunu kapsayan bir sefer. Ayrıca hangi sancak altında yürüyeceğimizi netleştirmemiz zorunlu dostlar. Evet, hangi sancak? Bu yürüyüşte hangi sancağın altında bulunacağız? Hangi? Dostlar, hangi sancağın altında? Milliyetçilik mi? Vatancılık mı? Sınıfçılık mı? İdeolojik sancaklar mı? Yoksa tevhid sancağı mı? Biz yolda yürüyüş testine tabi kılındık dostlar. Yol bir laboratuvardır bu yolda olmanın mutlaka bir bedeli olacak. Bazen rahmet, bazen zahmet, stres, sıkıntı, bela olabilir. Musibet ile sefer ehli sürekli sınanabilir. Yola çıktığımız ilk andan itibaren ne gibi zorluklarla, yokuşlarla karşılaşacağımızı bilerek, tercihimizi buna göre yaparak, bu bilinçle dostlar, evet bu bilinçle yola koyulduk. Ama yine... Bunu söylerken de, nahıl süresinde ve benzeri birçok ayeti kerimede Rabbimizin bize sunmuş olduğu rahmeti hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. İman edip salih amel işlemeye gayret edenlere dünyada huzur, saadet, mutluluk, yani dünyada bir cennet, ahirette, Ebedi saadet ve mükafat yani hakiki cenneti lütfedeceğiz diyor yücelerden yüce olan Rabbimiz. Evet dostlar, bizim bu bahsettiğimiz yürüyüş turistik bir gezi değil, tatil amaçlı bir program olmadığı da kesin. Yürüyüş büyük laflardan kurtulup pratik sorunlara eğilmek demektir. Dışarıdan ahkam kesmenin sona ermesi anlamına geliyor dostlar. Tribünlerden sahaya inmenin ifadesi, herkesin saçının ak mı, kara mı önüne düşeceği yer, yürüyüş alanıdır dostlar. Terlemeden yol alacağımızı mı düşünüyoruz acaba? Tozlanmayan, Nasır bağlamayan ayaklarla Hedefi yakalayacağımız Gecenin zifiri karanlığında Gündüzün aydınlığında Yürümek Yazın kavurucu hararetinde Kışın zemherisinde Sefere katlanmak Her halükarda Ve her an yolda olmak Kimlerle yağan yağmurda ıslandık Esen rüzgarla üşüdük isek, bu yolları kimlerle paylaştık isek, bugünden mezara, mezardan mahşere uzanan yolculuğu birlikte adanmışız demektir dostlar. Bizi en güzel birlikte telediklerimiz, beraber ağladıklarımız ağl anlayabilir. O halde birlikte yürüyüşü sürdürdüklerimizi anlamaya ve taşımaya çalışalım. Yürüyüş bir disiplinden kopmayalım. Her kendine göre bir yol tutarsa herkes birlikte yürüme ruhunu ifsat edecek, yol bilincini küreltecek, tüm olumsuzluklara duyarlı olma şer'i bir gerekliliktir dostlar. Bu hassasiyeti, bu çizgiyi, bu ölçüyü kaçırmamamız gerek. Bireysel hesaplarla yalnız başına bir yol tutma zaafına düşmeden yol arkadaşı edinmek durumundayız. Hani bahsetmiştik Musa Aleyhisselam'ın Havrun Aleyhisselam'ı Rabbimizden istemesi gibi, İsa Aleyhisselam'ın havarilerle beraber yürümesi gibi, sevgililer sevgilisinin Ensar ile muhacirinle beraber yürümesi gibi. Evet dostlar yol önemli, çok önemli ama yol kadar yoldaşın da önemi size arz ediyorum. Durmadan sürekli Ve bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yolcuları olan uyarısını Ciddiye alarak Yola revan alabiliriz Şeytan insanın Koyunun kurdu gibi bir kurdudur Sürüden ayrılan ve Uzaklaşan koyunu Kurt nasıl kaparsa Şeytan da topluluktan uzaklaşan insanı öyle kapatlar Onun için tenha yollardan Uzak durun topluluktan ve mescitlerden ayrılmayın buyuruyoruz sevgililer sevgilisi. Üsvedi Hesene olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine yürüyüşünde yanına Hazreti Sıddık radiyallahu anı alırken bizlere bu dersin fiili uygulamasını vermiyor muydu dostlar? Hani tövbe süresinde bize buyurulan şu ayrıntıyı hatırlayabiliyor muyuz? Hani inkarcılar onu iki kişiden biri olarak Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydı. O arkadaşına ona sükunet sağlayan emniyetini üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah emniyetini indirdi. Onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi buyuruyor. Bu yolda birlikte yürüme ruhunu ve piratiğini yakalayanların yalnız bırakılmayacaklarını, katiyen terk edilmeyeceklerini görüyoruz dostlar. Rahmet ve nusretin tecellisi işte böyle gerçekleşiyor. Zaten mücadele birlikte yürüyebilenlerin işi değil midir dostlar? Kolektif hareket ruhunu özümseyenler önlerini görebilirler ufuk ve umut olabilecek dava erlerini yürüyüş halinde olanlar arasında beklemek gerekmiyor mu dostlar Cemaat olgusu bize neyi hatırlatıyor Başı boşluğa, bencilliğe, keyfilliğe prim vermemek. Yürürken mektebi olmak. Yol disiplinini kabullenmek. İşte yol almanın sırrı bu. Bu açıdan bugünkü ortak yürüyüşümüzün yarınki nesiller için iyi bir gelecek ve güzel bir örneklik bırakma hedefine yönelik olduğunu hatırdan çıkarmayalım dostlar. Ancak güçlü ve güzel bir yürüyüş için tüm gayretlere rağmen bu kadar uzun bir yolun mutlaka firesi olacaktır. Dökülenler, dönenler, rahata ve rehavete düş dümen kıranlar hep ola gelmiştir. Bu işin duasında bu vardır. Yol zayiatı bir yönüyle kaçınılmazdır. Sünnetullah'ın böyle tecelli ettiğini gördük. Ta ki sahtelerin yolu ayrışsın diye. Fakat herkes şunu kendine sorabilmeli dostlar. Olmayı ki biri benden dolayı yürüyüşten kopmuş olsun. Bunun hesabını nasıl verebilirim? Hatalarımız yolcu kalıbına neden olabilir dostlar? Yolu birbirimize dar etmiyor muyuz bazen? Yürüyüş bilinci nasıl olmamızı gerekli kılıyor dostlar? Diryel yürüyüşçüleri rakip görme hastalığına yakalananlarımız var mı acaba? Bu durumun birçok problem ve huzursuzluğu nedeni olduğu muhakkak. Ne yazık ki bunu karşılaşıyor, üzüntüyle müşahede ediyoruz. Büyüyen yol ihtilaflarını besleyen hangi yaklaşımlar olduğu ortaya çıkıyor. Birlikte yola çıktıklarımızla bir gün yollarımız ayrılabilir. Her ayrılanı hain, dönek Görme yargısı doğru mudur sizce? Kişi yorgun düşebilir, seninle yürümek isteyemeyebilir, nefesi yetmeyebilir, mizaç uyuşmayabilir. Duyarlılıklarını koruyabilen, misyonunu kaybetmemiş olanları yok saymak hakkına sahip miyiz? Yolda üzerine çizgi çektiklerimiz, çarpılarımızdan kurtulamayanlar, sefer hakkında ebediyen mahrum kıldıklarımız... Sizce bazı konularda biraz farklı bir yaklaşım sergilemiyor muyuz? Yıkarak, dökerek, dağıtarak, kırarak yol alacaklarını sananlar, yerine neyi inşa edeceklerini, hangi değerleri ihya edeceklerini bilmiyorlarsa geriye enkazdan başka ne bırakabilirler? Evet dostlar, bu Usulüp yanlışlığından kaynaklanmıyor mu sizce? Kimi zamanda ortalık toz duman, yol yordan belirsiz, göz gözü görmüyor, yolcular şaşkın. Bu ahvelde nasıl yol alınabilir dostlar diye sorulabilir. Öncelikle kargaşa dönemlerinin getirdiği karamsarlığa karşı umut ve moral dinamiklerimizi korumak durumundayız. Yarıda bırakılmış bir yol, ricat edilmiş bir sefer hiç yürünmemiş gibidir. Yürüyüş sorumluluğu taşıyan yol erleri böyle bir sonucu nasıl kabullenebilirler? Hani biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız dinanizmi ile geleceği kucaklayacaktık, ipi göğüsleyecektik. Düşürüldüğümüz korku tünellerinden kurtulmak için silkinmek bize düşmüyor mu? Kendimize gelmemiz, kendimizi bulmamız. Kendimiz olmamız zamanı. Karanlığa küfrederek bir yerlere varmak mümkün değil ki. Şafak yolcuları gecenin zifiri karanlığında da olsa, salih amellerde yarışma becerisini gösterebilenlerdir. Bu mukadder yolculukta, Uzun vadede yalnızlığın her türlüsüne terk edilmişliğin dayanılmaz sonuçlarına karşı direncimizi korumak ve tek başımıza da olsa yürüyüşü sürdürmek mecburiyetimiz var. Yollar boşalsa da yürüyüşün kopmaz neferi olduğumuzu kanıtlamalıyız. Ebu Zerce bir bilinçle, Ebu Zer misali bir yalnız yolcu, bir garip yolcu olma pahasına bu yürüyüşü sürdürebilmek. Çünkü kaynağını rahmetten, aşktan, ilimden almak, kaynağını İslam'dan almak, İslam'ın örnek ve önder olarak bizi sunduğu Hazreti Peygamber'den, yaşayan Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almak, ondan alıp insanlığa sunmak. Söyle kafileye ''Bu Resulullah'ın sahabisi Ebu Zer'dir. Gömülmesi için bize yardım ediniz.'' deyince Abdullah bin Mes'ud hüngür hüngür ağlamaya başlar ve şöyle der ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen tek başına yürüyecek, tek başına ölecek, tek başına baz olup diltileceksin buyurmakla ne kadar doğru söylemiş der. ...ve onu defnederler. Evet dostlar. O ki bir garip yolcu. İlkeli, kararlı ve onurlu nefer. İşte ortaya çıkan netice. Münferit ya da müşterek. Homojen ve heterojen. Organik ya da inorganik. Legal ya da illegal. Kerhen ya da tavan. iradi ya da ızdırari. Her durum ve her ortamda hesaplar... Yürümek üzere dostlar Evrendeki tevhidi hareketliliği Temaşe eden bizler Hareketsiz kalabilir miyiz acaba Evrendeki bu muhteşem Hareketliliği oturduğumuz yerden Mi izleyeceğiz dostlar Okuyacağız Canlı cansız her şeyde Ölçülü ve dengeli muazzam Bir hareketlilik var Kainat kitabını okumalıyız dostlar Rabbimizin kevni Ayetlerinden olan kozmik yürüyüş Bu sayede Nötron ve protonlardan çekirdeklerin etrafında dönüp atomu oluşturanlar. Atomlar birleşip maddeyi, hücreler birleşip dokuyu, dokular birleşip insanı. Ama hepsinde bir hareketlilik göze çarpmıyor mu dostlar? Dünya, ay, güneş, yıldızlar, her şey kendi yörüngesinde bir hareketlilik içinde. Kozmik yürüyüşe ayak uydurmuyor mu dostlar? ne Nebullah'lar bu tevhidi yürüyüşün fezadaki tablosu değil mi? Güzeller güzeli Mevlamız, Yasin suresinde bize bunu şu ayetle buyurmuyor muyu? Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. Evrendeki kozmik yürüyüş kulluk yürüyüşüne çağrı yapıyor. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın şahsında çok yönlü bir yürüyüşün boyut kazandığını görüyoruz dostlar. İnsanlar, cinler ve kuşlar yürüyüş düzeninde. Nen'in süresinde Mevlamız bize şöyle buyuruyor. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Hepsi bir arada onun etrafında düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi esmesin.'' dedi. Evet dostlar, Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve ordusu, herkes yerli yerinde. İnsan, hayvan, cin, her şey nizami. Tüm ihtişamı ile ordu hareket halinde. Muhteşem bir yürüyüş. Kuralsızlık, uyumsuzluk, başıboşluk yok. Herkes nebe nebevi ve rabbanî disipline tabi. Bu kararla yürüyüşün evrendeki etkisi hemen kendisini gösteriyor. Karıncalar dünyasında bile alarm var dostlar. Karıncalar kurmaya geçiyor ve selam duruyorlar. Her şey Hazreti Süleyman'ın kontrolünde. Yürüyüş takımından olan her kol sıkı bir denetim altında. Saflardaki en küçük boşluk bile gözden kaçmıyor. Bir ara hüt, hüt ortalıkta görünmüyor. Hemen sorgu ve yargı süreci başlıyor. Nem, süreci, nem süresinde bize buyurulan Süleyman kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi. Hüt hüdü niçin göremiyorum yoksa kayıplara mı karıştı? ya bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek ya da onun canını iyice yakacağım yahut onu canını yakacağım çok geçmeden hüt hüt gelip ben dedi senin bilmediğin bir şeyi öğrendim sebeden sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim İşte yürüyüş disiplini dostlar hüt hüt hesap vermek durumunda o hüt hüt ki ileri keşif kolunda görevli en ciddi istihbarat bilgilerinin taşıyıcısı. Sebe Melikesi Belkıs'ın yoldan çekilmesini sağlayan öncü kuvvetlerin aktif neferi. Böylece Hz. Süleyman'ın komutasında mesaj ve misyon yüklü yürüyüşte herkes yerli yerinde. İbret ve işaretler çallara yansıyor. Nesilleri kuşatıyor. Evrene yürüyüş bilinci aşılanıyor dostlar. Süleyman kısasından bize sunulan ders yürümek, yürümek, yürümek. Ve yürümek. Bilinçli, ilkeli ve kararlı olarak yürümek. Görüyoruz ki dostlar, kainatta her şey hareket halinde. Ve sen, eşrefi mahlukat olan insan, hala hareketsiz kalmaz Sefali. Hala, hala hareketsiz mi kalalım? Hayır dostlar, hareket zamanı. Dostlar Harekete devam edeceğiz Yürüyüşümüze devam edeceğiz Ve dostlar Bu haftaki programımızı Sonlandırırken Sizlere Gönlümüzden gelen Samimiyetle Tefekkür Konusunda Biraz daha Kendimizi Ailemizi Çevremizdekileri Sevk etmeye Neticede İslam'da misyonerlik yoktur. Yani karşıdaki insana zorla bir şeyi, bir düşünceyi empoze etmek yoktur maddi ve manevi baskılarla. Misyonerlik budur, lügat manası budur. İslam'da tebliğ vardır dostlar. Neticede Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerimizde de Rabbimiz peygamberine ve peygamberinin ışığında ümmetine sadece ulaştırmayı emretmektedir. Hani sen onların başında bir zorba değilsin diye peygambere itaf edilen ayet bizim için de geçerli. Biz sadece insanları sunmakla yükümlüyüz dostlar. Çevrenizdekilere, çevremizdekilere tefekkürü düşünmeyi sadece. O yüzden İslam ilim davası. Çünkü ilmi bulan, ilimde yürüyen rahmete kavuşur, rahmete kavuşan aşkı erer üçü birbirleriyle hep bağlantılı dostlar. Ve sizlere ilim, rahmet ve aşk madeniyeti nurlu İslam davasında sabit kademlerle doğru bir yürüyüşü sizin için Rabbimden niyaz ederek programımı bitiriyor. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Programımıza olan görüşleriniz, soru, sual ve beklentileriniz ya da herhangi bir ulaştırmak istediğiniz düşüncelerinizi Özel Efem'in Mektup adresinden ulaştırabilirsiniz. Özel efemin internet adresinden ulaştırabilirsiniz. Radyomuza yine e, faks gönderebilirsiniz. Bu şekilde bize ulaşabilirsiniz dostlar. Sizleri Allahu Teala emanet ediyor. Yücelerden yüce ve tüm nuhsanlıklardan münezzeh olan Rabbimizin sıratı müstakimden sizleri ve bizleri ayırmamasını ve bu nurlu davanın Nurlarını, hidayet pınarlarını, insanların kalplerine yönlendirmesini, insanların kalplerine lütfetmesini niyaz ederek bu haftaki gafletten kurtuluş programımızı bitiriyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.